Bugün 5 Ekim 2010 Salı Yeni umdetül fıkıh Şerhi derslerimizin dördüncü dersi Tevfik Allah Azze ve Celle'den Biraz bir müddet ara vermiştik O yüzden geldiğimiz yere kadar bir okuyalım Sonra kaldığımız yerden devam edelim İnşallah evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim Sesler. Müellif i̇bn Kudame Rahimeullah diyor ki Taharet kitabı Suların hükümleri babı Su temiz yaratılmıştır. Evet, suların hükümleri babı diye başlık attı. Neden müellif rahimahullah taharet başladı? Taharet içinden neden suların babı ile başladı? Bunların hepsini anlattık. Müellif kimdir? Eski derslerimizde bunların hepsine değindik. Evet. Su temiz yaratılmıştır. Su temiz yaratılmıştır. Bundan bahsettik Allah Subhanahu ve teala suyu temiz yaratmıştır. Ve enzelnâ minessemâ imâ tahuran şeklinde biz gökten temiz su indirdik. Bunların hepsinden bahsettik tavsili bir şekilde, evet. Hadeslerden ve necasetlerden temizler. Evet, hades nedir, necaset nedir bunları anlattık. Necasetin üç yerde vuku bulacağı, bedende, elbisede ve namaz kılacağı yerde. Hadeslere gelince ikiye ayır, ayır, ayırdık, büyük hades, küçük hades diye. Bunların hepsinin tavsiline gittik. Büyük hadesten maksat cünüplük hali, küçük hadesten maksat, abdestlik hali şeklinde hepsinden bahsettik ilk derslerde, evet. Suyun dışındaki akıcı, sıvı şeyler ile taharet hasıl olmaz. Evet. Mesela çamaşır su değildir. Mutlak su değildir. Mukayyet sudur. Çamaşır suyu, meyve suyu vesaire, Boyalı su, mürekkepli su vesaire. Bunların hükümleri nedir? Bunlarla necasetten taharet hasıl olur mu olmaz mı vesaire? Ulemaların görüşleri, bunların münakaşası bunların hepsinden bahsettik. Evet. Rengini, tadını veya kokusunu değiştirmesi hariç Su iki kulleye ulaştığında onu bir şey kirletmez. Eğer necaset e, suya bulaşırsa, suda iki kulleden az ise, rengini, tadını veya kokusunu değiştirmişse, hatta iki kulleden fazla olsa bile, rengini, tadını, kokusunu değiştirmişse bunda icma vardır dedik. Su pistir. Bunun hakkında zayıf hadis vardır. Zayıflığında ittifak edilmiştir. Ancak mana olarak icma edilmiştir. Evet. Şayet su iki kulleden daha az olursa kendisine necasetin karışmasıyla birlikte kirlenmiş olur. Evet bundaki ihtilafı bahsettik. Üç mezhep bu görüşte. Maliki mezhebi buna muhalefet ediyor dedik. Delillerini anlattık. Tercih belirttik. Evet. İki kullenin ölçüsü 180 Dimeşki Rıtlı'na yakındır. Evet Dimeşki Rıtlı o zamanın o zaman da İbn-i Kudame zamanında vesaire ölçü birimleri. Bunların günümüzdeki oranını anlattık. İki kulle su ne kadar? Litre su yapar günümüz ee, birimiyle. Bunların hepsinden bahsettik. ihtilafı bahsettik. Evet. Eğer suda tahur olmayan bir şey pişirilirse veya tahur olmayan bir şeyden maksat dedi ki ne? Tahur olmayan bir şey pişirilirse yani ya su ya tahir vardır, tahur vardır ve necis vardır. Necis pistir. Kendisi itibariyle de pistir, başkasını başkasında pisletir. Tahir kendisi itibarıyla nedir? Temizdir ama başkasını temizlemez. Bundan bahsettik. Tahur ise hem kendi temizdir hem de temizleyendir. Evet. Veya tahur olan bir şey suda karış, suya karışırsa suyun ismine galebe çalarsa veya karışır da karışır da suyun ismine galebe çalarsa veya da Hades'i kaldırmada kullanılırsa tahuriyeti gider. Evet bu sular e, kullanılış mekanları var. Bunlara göre hüküm kazanıyor. Bunlar nedir? Bunlardan hepsinden bahsettik. Evet. Eğer kişi su veya suyun dışında herhangi bir şeyin temizliğinde veya kirliliğinde şüpheye kapılırsa yakın üzere bina eder. Evet mesela kişi elbisenin pis mi temiz mi şüphe etti veya iki su bulduğu bir tanesinin pis olduğunu biliyor ama karıştırdı ne yapacak? Bunların hepsinden bahsettik evet. Eğer elbisede veya başka bir şeyde bulunan necasetin bulunduğu bölge gizli olursa yani herhangi bir sebepten dolayı bu necasetin elbisenin neresinde olduğu belli değil ise yakın olarak bildiği bölgelerin tümünü yıkar. Evet bunların hepsini anlattık devam. Eğer tahur olan bir su pis olan bir suya hangisinin temiz bir Hangisinin pis olduğu ayırt edilemeyecek şekilde benzerse her iki suyu da terk ederek teemmüm etme yoluna gider. Dedik ki burada bu Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır. Hanbeli mezhebinin müfredatları cümlesini kullandığımız zaman yani bu Hanbeli mezhebi bu mevzuda tek kalmıştır. Yani ne manada tek kalmıştır diğer üç mezhebe muhalefet etmiştir demek. O yüzden biz cümlemizde bu Hanbeli mezhebinin müfredatlarındandır veya Şafi mezhebinin müfredatlarındandır veya Maliki mezhebin müfredatlarındandır veya Hanifi mezhebin müfredatlarındandır şeklinde cümleler, lafızlar kullanırsak buradan ne anlayacağız dedik? Dedik ki bu hangi mezhebin müfredatıysa o mezhep diğer mezhepler arasında tek kalmış demek. Ve raci olan görüş de burada Hanbelilerin görüşü demiştik. Akış, pencereyi bir zahmet kapat, ses geliyor. Evet, bunların hepsinden bahsettik. Yine şayet tahur olan bir su, tahir olan bir suya benzerse yani suların hangisinin tahur, hangisinin tahir olduğu belli değil ise bu suların her ikisiyle, her ikisiyle de abdest alır. Evet bunların hepsinden bahsettik. Bu konu racif değil dedik. Evet. Eğer yanında bulunan temiz elbise, pis elbise ile benzeşirse... Yani temiz elbiseler pis elbiselere karışırsa, yanında bulunan pis elbiselerin sayısınca ayrı ayrı elbiseyle namaz kılar ve sonra bir başka elbise bir başka elbiseyle daha bir namaz ilave eder. Bunların hepsinden bahsettik. Racih değil bu doğru. Evet. Köpek ve domuzun necaseti ilki toprakta olmak üzere yedi kere yıkanır. Müellif Rahimallah diyor ki. Yani, Müellif İbn-i Kudame Rahimallah diyor ki. Köpek ve domuzun necaseti ilki toprakta olmak üzere yedi kere yıkanır. Evet, en son burada kaldık. Rahim Allah diyor ki, müellif Rahim Allah. Tugzalun necasetul kelbi, wal khinziri sab'an ihdahunnebi turab. Köpek, köpek ve domuzun necaseti biri toprak olmak üzere, biri toprakla olmak üzere yedi defa yıkanır. Şimdi bu mevzu, elü sünnet arasında, fukahalar arasında ihtilaflı bir konu. Aslında ihtilafın etrafında döndüğü hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ ف۪ي اِنَاءِ Eğer köpek sizden birisinin kabını yalarsa o kabı biri toprakla olmak üzere yedi defa birisinin kabından içerse şeribe, birisinin kabından içerse biri toprakla olmak üzere onu yedi defa yıkasın. Şimdi burada İbn-i Kudame Rahimallah diyor ki köpeğin necaseti var. Köpek necistir. Bu köpeğin necaseti biri toprakla olmak üzere yedi defa yıkanır. Tamam. Domuz adına, Domuzu da ne yapıyor İbn-i Kudame Rahimallah? Hanbelerin bir kısmı ve başka fukahalar da var. Ne yapıyorlar? Domuzu da buna kıyas ediyorlar. Diyorlar ki domuz da köpeğe ilhak edilir ve yedi defa yıkanır. Tamam. Etrafında döndüğü hadis hangisi dedik? Ebu Hureyre'nin hadisi. Hadis muttafakun aleyhtir. Nebis Aleyhisselam diyor ki اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ ف۪ي اِنَاءَ اَحَذِكُمْ فَلْيَغْصِلْهُ سَبَعًا Köpek sizden birisinin kabını kabından içerse onu ne yapsın o kabı? Yedi defa yıkasın. Şimdi Ebu Hureyre dikkat edin hadiste hangi lafız geliyor? Köpeğin fiili olarak şeribe. İçme. Yani köpek içerse şeribe. Şeribe ne? İçmek. Tamam. Şimdi Ebu Hureyre radıyallahu'nun ondan rivayet edenlerin onun eshabının çoğu izâ velâğa yaladığı zaman lafzıyla rivayet ediyorlar bunu. Tamam? Burası önemli. Mesela Arap der ki velâğa yalıyor vuluğan. Velâğal kelbu ne demek? Velâğal kelbu köpek yaladı. Yani izâ şeribe bi Köpek dilini kaba sokarsa batırırsa ve dilinin bir tarafıyla suyu içerse ona ne denir? Velaga. Ve bu hadisin çoğu da velaga lafzıyla gelmiştir. O yüzden bu lafızlara dikkat edeceğiz çünkü bu lafızlardan dolayı ihtilaf var. İstilaf sonuçlar çıkıyor. Tamam? O zaman neymiş hadis? İza velagal kelb bu. Köpek dilinin bir tarafıyla kaptan içerse onu bir toprakla olmak üzere ne yapsın? Yedi kere ikasın. Bu fiil neydi? Velaga, velaga yeligu vulugan masları. Velagal bu köpek dilinin bir tarafıyla suyu içti demek. Ve hadisin lafzının çoğu, Ebu Hureyre ashabının çoğu bu lafızla ne yapıyorlar? Bu lafızla rivayet ediyorlar. Tamam. Ancak köpek şimdi bu velaga dedik. Tamam. Velaga dedik. Kim anlatacak velagayı? Bir daha. Velaga dilinin bir tarafıyla için. Evet, köpeğin dilinin bir tarafıyla su içmesi. Hadislerin çoğu da bu lafızla geliyor. Tamam mı? Buna velaka denir. Ancak köpek kapta ne yemek, ne de içecek olmaksızın sadece dilini kaba sokar ve kapta gezdirirse düşünün ki bir tane boş kap var. Köpek geldi, kabı yaladı. Gezdirdi. İçinde ne yemek var, ne içecek hiçbir şey yok. Buna ne denir? Lehasa. Lehasa. Satdilsin. Lehase. Tamam Buna ne denir? Lehase. Peki içinde sadece yemek varsa, içecek yoksa ona ne denir? Le'aqa. Tamam. Ama diyoruz ki hadislerde hangi lafızla gelmiş Ebu Hureyre'nin ashabının çoğu? Vel'aqa. Şimdi o zaman bu üçünü kim anlatacak Muhtasar? Vel'aqa. Le'hasel'aqa. Vel'aqa e, dilinin bir tarafıyla iç içmesi. Ne denir? Vel'aqa yeliğubulûgan izâ şerîbe bitarafil lisan. Evet. Yani kapta bir şey varsa, evet. E, o zaman velaga denir. Kapta, e, hayır köpek dilini kaba sokarsa, Hı. o kaptaki e, suyu o diliyle içerse, içerse, ona ne denir velaga. Evet. Bir de ne vardı elimizde lahase Yiyecek yani su da yok, başka bir şey yok. Kabın içi boş, dili dil, dilini gezdiriyor kapta köpek. Buna ne denir lehası. Le Eğer içinde yemek varsa Arap buna ne der? Leaka. Le Le tamam. Arap kullanır bunu. Arap böyle der. Tamam. Arap dili budur ya. O zaman vuluğ diye bir şey var. Bu hem içme hem de yemek için kullanılır. Tamam toparlayacak olursak. Laaka var. Bu da nedir? Yeme ve benzeri için kullanılır. Yemek ve yemek tipi şeyler için kullanılır. Bir de lahase var. Yemek ve içecek olmama halinde ne yapılır? Kullanılan kelimedir. Şimdi aleyhissalatu vesselam ne diyor hadiste? Bizim e, üzerinde konuştuğumuz hadiste. İza şeribe köpek içtiği zaman. İzâ şerîbe el bu Köpek ne yaptığı zaman? içtiği zaman. Şimdi bazı fukahalar bu lafzın zahirine tutunuyorlar. Zahirine tutunuyorlar. Ve diyorlar ki tek bir durumda kabın pis olduğuna hükmediler. Kabın tek bir durumda pis olduğuna hükmediler. Yani bir köpek kaptan yalarsa bakarız o köpeğin durumuna. Tek bir durum vardır o kabın, kabın pis olması için. O da ne? Köpeğin içme halidir. Yani köpek yerse pis olmaz. Çünkü hadiste diyor ki izal şeribel kelbu. Tamam? Veya izav velakl kelbu'ya baktığımızda o da diliyle içme. O yüzden ne diyorlar? Bazı fukahalar ne yapıyorlar? Bu hadisin zahirini alıyoruz diyorlar. Biz zahirinin dışına çıkmıyoruz. Zahiri deney. Köpek kaptan içerse bu kapın pis olduğuna hükmedilir. Yerse hükmedilmez. Tamam? Bazı ulemalar ise mutlak olarak ele alıyorlar. Mutlak olarak görüşüne gitmişlerdir bazı fukahalar. Ve bunlar diyorlar ki bu hem köpeğin başını kaba sokup bu kaptan içmesini içerir. Ya ne demek bu? Buna ne diyoruz dedik? Vuluh. Vuluh. Velaga, vuluh. Mastarı. Ya mastarı. Hem bu hali içerir hem dilini kaba sokup içinde hiçbir şey olmasa da dilini kapta geç, ge, gezdirmesini içerir. Buna da ne diyoruz dedik? Lahase. Tamam. Lahase halini de içerir diyorlar. Yani hepsini de içerir diyorlar genel olarak. Yani bu kap, köpek ister içsin, ister yesin veya ister sadece boş kapta dilini gezdirsin, hepsini içerir ve yedi kere yıkanması gerekir. Dili tamam? değdirmesi yeterli değil mi? Evet. Racih olan görüş de budur. Şimdi ve, velaga'ya dikkat edeceğiz ama. Velaga köpek, bak şimdi, köpeğin dilini sokup kaba gezdirmesi, ister, şey, velaga neydi? Dilini kaba sokup içmesi, ister o kaba değsin, değmesin. Çünkü vuluh, o yüzden dikkat edin. Bir köpek kaptan içerse, kabı dilini kaba değdirmese bile sadece içindeki suya değdirerek içse ki köpeklerin çoğu öyle yapar. Yine de bu kap yedi kere ne yapar? Bu alimlere göre yıkanır. Çünkü neden? Vuluh kelimesi nedir dedik? Dilini sokup içmesi. O vuluh kelimesinin tarifinde dilinin kaba değmesi diye bir şartiyet söz konusu değil. Yakaldık mı burayı? İnce nokta burası. O yüzden dedik bu kelimelere dikkat edin. Şimdi o zaman dedi ki iki görüş. Bazı alimler Nasr'ın zahirini almış. Demişler ki sadece biz köpek içerseyi ele alırız. Köpek orada dilini gezdirmiş. Boş kapta veya kapta yemek yemiş. Bunların hiçbirisi bu hadise dahil değildir. Yıkanması gerekmez. Bazı alimler de ne yapmıştır? Mutlak olduğu görüşüne gitmişlerdir. Bunlar diyorlar ki bu hem köpeğin başını kaba sokması hem de diliyle yalaması vesaire Hepsini ne yapar? Kapsar. Allahu Alem racih olan görüş de budur. Raci olan görüş de budur. Yani köpek ister içsin, ister yesin, ister boş kapta dilini gezdirsin. Hepsi bu hadisin hükmüne dahildir. Ee, yıkanması gerekir. Racı olan budur. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vulugdan dolayı kabın yıkma, yıkanmasını emretmiştir. Doğru mu? Ki ne dedik? Vulugda dilin kaba değmesi Şart olmadığı halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem izah velaga demiştir. Köpek yaladığı zaman veya kaptan içtiği zaman, dilinin bir tarafıyla içtiği zaman. Biz hadis e, kitaplarında belki Türkçe'de yaladığı zaman görebiliyoruz. O yaladığı zamandan şey anlayabiliriz yani işte mutlaka dil kaba diyecek ama öyle bakmayın. Vuluh kelimesini açıkladık biz. Dilini sokup kaptan su içtiği zaman. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem köpek dilini kaba soktuğu zaman ve bu kaptan su içtiği zaman köpeğin 7 yedi kere ee, köpeğin kabının yedi kere yıkanmasını emretmiş mi? Emretmiş. O yüzden alimler diyorlar ki, dilin kaba değmemesi, mümkün olduğu halde Nebi Sallallahu Aleyhi ve emretmesi diğerlerinin yani kaba değdirerek yemek yemesi veya dilini kapta boş kapta gezdirmesi hayli hayli evladır. Kıyasül evla diyoruz buna. Kıyasın çeşitlerinden hangisi? Birkaç çeşit var. Kıyasül evla. Hayli hayli kıyası gibi. O yüzden raci olan görüş budur. Çünkü eğer Nebi sallallahu aleyhi ve sellem köpeğin dili değmediği halde bile sadece içmesiyle kapın kabın yıkanmasını emrediyorsa, köpeğin dilini gezdirmesi, boş kap bile olsa yıkanmasını emretmesi hayli haylidir. O yüzden biz bunu buna kıyas ediyoruz. Cumhur ulemanın görüşü de zaten budur. Allahu alem raci olan görüş de budur. Bazı alimler ise tam olarak mutlak olarak ele alıyorlar. Tam bir mutlakiyet şeklinde ele alıyorlar. Diyorlar ki bu alimler hadisteki nehi? Köpeğin bizzat kendisinin, yani sadece ağzının değil kendisinin tamamıyla necis olduğundan dolayıdır. Bundan dolayı ister köpek dilini soksun kaba, ister ayağını soksun, ister elini soksun, bu kap yedi ke, ne yapar, ne yapar? Yıkanır. Tamam. Allahu alem. Bazı alimler de böyle söylüyor. Tamam. Şimdi toparlayacak olursak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sizden birinizin kabından köpek içerse sözü hakkında alimler iki farklı Yol izlemişlerdir. Toparlıyoruz şimdi. tamam. Nedir bu iki farklı yol? Dedi ki bir, Nas'ın direkt zahirini alanlar, Nas'ın zahiri üzerinde kalarak sadece köpeğin içmesine hasredenler. Diyorlar ki bu köpeğin içmesiyle alakalı. Yemesi veya boş kapta dilini gezdirmesi buna girmez. İkinci görüş, Nas'ın zahirini almakla birlikte, Nas'ın zahirini illetiyle beraber ele almak. Çünkü biz kıyasla ne aranır dedik? Hamlu fer'in ala aslin bi illetin camiatin beynehuma. Aslı feri asla hamledip arasındaki bir illetten dolayı hükümde bir tutmaktır şimdi tamam. O yüzden hadisteki illeti almışlardır. Ne demişlerdi illet? Demişlerdi ki illet köpeğin salyasının pis olması. Bu illet ister köpek içerken salyası bulasın, ister yerken bulasın, ister içinde hiçbir şey olmadığı halde bulasın. Tamam? E, Kıyafteki bu illet de hakikaten vuku bulduğu için. O yüzden diyoruz ki Allahu alem buradan racih olan görüş nasın zahirini illetini illetiyle birlikte ele alarak yemesine, içmesine, yıkanmasına vesaire hepsini hamletmek vazize. Tamam? Evet. Peki buraya anlattık. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ne diyordu? İza şeribel kelbu köpek içerse. Köpek içerse. Şimdi hadiste köpeği hangi lafızla ifade ediyor yapıp? İç, Yok köpeğin kendisini. Köpeğe ne diyor? El kelbu. İza şeribel kelbu köpek içerse. Şimdi buradaki el kelp, yani köpek lafzı hakkında alimlerin iki görüşü vardır. Köpek ne demek? Birinci görüş diyor ki hadiste geçen köpek bizim bildiğimiz köpek. Maruf olan köpek. İşte bu bizim İstanbul'da çok var. Sokaklarda geziyor. Tamam. Bildiğimiz maruf köpek. Tamam. Birinci görüş bu. Ki bu kimin görüşüdür? Malikilerin bazılarının görüşüdür. Malikilerin bazılarının görüşüdür. İkinci görüşe göre hadisteki kelpten maksat, yani köpekten maksat, dört ayaklı bizim bu bildiğimiz yırtıcı hayvanlardır. Yani aslan, leopar, çıta, anlatabiliyor muyum? Kaplan ve buna benzer yırtıcı, dört ayaklı köpeğe de benzeyen nedir? Bir vecihle köpeğe de benzeyen nedir? Hayvanlardır. Bu da ikinci görüş ve bu cumhur ulemanın görüşü. Cumhur ulemanın görüşü. İlk görüş dedik ki bu bildiğimiz sadece bildiğimiz köpek. Bu kimin görüşü dedik? Malikilerin Malik, bir kısmının gibi. görüşü. Bunlara göre eğer köpek kaptan yalarsa bu köpek normal bildiğimiz köpek kaptan yalarsa o zaman bu hadise dahildir. Yani yedi kere yıkanır. Ama bir aslan yalarsa, bir leopar yalarsa, içerse vs. Yala, ee, Yıkan. yıkanmaz. Ama cumhur ulemaya göre ki bu cumhurun içinde malikilerin diğer kısımları da var. Ne diyorlar bunlar? Buradaki köpekten maksat bildiğimiz dört ayaklı bu yırtıcı hayvanlardır. Keskin dişleri olan ne? Bu yırtıcı hayvanlardır. Yani kaplan geldi. Ee, bir kaptan yaladı. Sonra gitti o kabı ne yapacaksın? Cumhur göre yedi defa yıkayacaksın. Allahu alem bu cumhurun görüşüdür ama Allahu alem racih olan da budur zaten. Racih olan da nedir? Budur. Hadisteki kelpten maksat, köpekten maksat bütün bu saydığımız yırtıcı nedir? Hayvanlardır. Yani bu yırtıcı hayvanlar kaptan yalarsa biz bu kabı yıkamamız nedir? Gereklidir. Bu cumhur ülemanın görüşüdür. Şimdi hadiste geçen kelp kabı yalarsa diyor değil mi? Kelbe ne dedik biz? Köpek. Kabı yalarsa. Yani kelp lafzı bütün yırtıcı hayvanları kapsar dedik biz. Bundan dolayı delilimiz budur. Bir insan derse ki delilin nedir? aslanın, leoparın, kaplanın veya buna benzer hayvanların bu hadise dahil olduğunun delili nedir? Diyoruz ki hadiste kelp kelimesi geçer. Kelp kelimesi bütün bu ne? Bütün bu saydığımız yırtıcı hayvanları içerir. Çünkü Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? يَسْأَلُونَكَ مَا زَا اُحِلَّ لَهُمْ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِهِ مُكَلِّب۪ينَ Bakın burada kelp lafzıyla alın. مُكَلِّب۪ينَ mimma allamakumullah fekulu mimma emsakna aleikum vezkurusmallahi aleyh vettakullah innallaha sarihul hisab Maide suresi 4. ayet Sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki size temiz ve hoş olan şeyler bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle bakın. Buradan sonrasına dikkat edin. Diyorlar ki sana neyin helal kılındığını sorarlar ey Muhammed. Sen de de ki diyor onlara size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Başka bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız hayvanların tuttuğu avlar. Sen Bir aslanı eğitsen, bir leopoya eğitsen bu ayetin, bu lafzının da ee, muhatabı mısın değil misin? Muhatabısın. Bu lafzın dahiline giriyor mu? Girmiyor. Dikkat et mükellebine kelimesi de geçiyor orada. Orada da bir ince nokta var. Bak kelp kelimesinin aslı oradadır. Kelp mükelleb tamam mı? İsmi Fa'il burada, tamam. Avlar helal kılındırıyor. Sonra onların sizin için tuttuklarından yiyin ve üzerine besmere çekin ve Allah'tan korkun çünkü Allah muhasebesi çok süratli olandır. Yani elkel, köpek laf'sının bu tür hayvanları içerdiğine delildir bu ayet, tamam? Bu bir. İkincisi yine elkel, yani köpek laf'sının bu tür hayvanlarına, bu tür hayvanlara ee, bu tür hayvanları da içerdiğine delil olarak Utbe İbni Ebi Leheb Bu kim? Nebi A.S.'e eziyet eden kafirin biri. Tamam. Bu Nebi A.S.'e eziyet ediyor. Bunun üzerine Nebi A.S. ne diyor ona? Allahümme sallit aleyhi kelben min kilabik Allah'ım ona köpeklerinden bir köpek musallat et. Tamam. Bu Utbe'ye böyle beddua ediyor. Sonra Utbe Şam yoluna ne yapıyor? Ticarete çıkıyor. Ama tabi şimdi Nebisa Salim'in aslında davasının hak olduğunu biliyorlar ama kibirlerinden dolayı bunu kabul etmiyorlar. Tamam? O yüzden Nebisa Salim'in bedduasının tutmasından çok korkuyor bu. Hatta öyle ki yatacağı zaman mutlaka arkadaşları arasında yatarmış bu Şam'a ticaret yolculuğunda Şam cihetine. Hani konaklıyorlar geceleri yatıyorlar hep arkadaşların arasına yatarmış onu bir köpek gelip parçalamasın diye. Allah Azze ve Celle bir gün utbe ve arkadaş, utbe arkadaşların arasında yine bir gece yatarken ona köpek, musallat, ona aslan musallat ediyor. Aslan musallat ediyor. Aslan da geliyor onların arasından onu tutuyor, parçalıyor, öldürüyor. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dua etti? Allah'ım ona köpeklerinden bir köpek musallat et. Allah da onun duasını kabul etti. Ne musallat etti ona? Aslan. aslan. Köpek lafzının içine ne girdi? Aslan. aslan. Demek ki el-ürfi <gülüyor> lugatta Örfi lügatta. Çünkü biliyorsun şerî lügat var. Örfi lügat var. şerî lügat var. El lügatun hakikatun örfiye. Hakikatun şer'iye, hakikatun lügaviye. Ha, lügavi hakikat var. Örfi hakikat var ve şerî hakikat var. Şimdi ne demek bu? Bir kelime ben desem ki kulak as. Kulak e, Türkçe lügatında belli midir? Belli. As belli midir? Belli. Kimse tutup kulağını kesip asar mı? Kulak as cümlesine karşı. Bu lugat olarak kulak as ne demek? Kesip bir yere asman. Örfi olarak dinlemek. O zaman lugat örfi olarak şey örf örfü olarak bir kelime sözlükteki kelimeyle çatışırsa hangisi alınır aslen? Örf alınır. Çünkü insanlar ona bir mana yüklemişler. Bu kelp kelimesi hem sahabelerin örfünde hem de dinde. Neye delildir? Kelp kelimesinin içine bu tür yırtıcı hayvanların girmesine delildir. Hem Maide Suresi 4. ayet. Çünkü orada Arapçasına bakın. Özellikle gezinin ki ben burada okudum zaten. Mukellibi'ne geçiyor. Ve onda bütün öğretilen hayvanları dahil ediyor. Kelp kelimesi. İki, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam ona Allah'ın köpeklerinden bir köpek musalladet diyor. Allah da kabul ederek aslanı yolluyor ve parçalıyor onu. O yüzden Allahu Alem hadiste geçen sizden birisinin kabından kelp yalarsa ki biz buna köpek diyoruz. Kelp yalarsa ne yap? Yedi kere yıka. Yani kelp yalarsa yani <gülüyor> Bu tür yırtıcı hayvanlar yalarsa. O zaman hem ayet hem de hadis <gülüyor> kelp lafzının bütün bu tip <gülüyor> hayvanları da içerdiğini gösterir. Tamam Tabi <gülüyor> Tabii bu alimler bu köpek lafzının e, diğer yırtıcı hayvanları içeriyor. E, şeklindeki cumhurun görüşüdür dedi ki ya bu. Tabi bunlar arasında çeşitli görüşler e, zikretmişlerdir. Bazıları demişlerdir ki tamam bu diğer yırtıncı hayvanları da kapsar ancak bu köpeklerden özel bir has e, özel bir kısma hastır bu. Bütün e, köpekler değil. Nedir bu? Bu da nedir bu caiz olanlar diyorlar. Şeran beslenilmesi caiz olan köpeklere hastır diyorlar bu. Yani şeran beslenilmesi caiz olan köpekler hangisi? Yani av için Anlatabiliyor muyum? Bekçilik için, e, ziraat için vesaire. Değil mi? Bunlar için nedir? E, bunlar için kullanılan köpeklerdir diyorlar. Çünkü ne i ne diyor? من اتخذا kelben illa kelbe saydin ev maşiyetin ev harfin nekasa min ecrihi kulle yomin kıyraten Her kim işte bizim saydığımız bu bekçi, av köpeği vesaire bunların dışında köpek edinirse her gün amelinden ne? iki kıyrat eksilir. Tamam bunun üzerine diyorlar ki bu alimler bu hadisi de delil getirerek din bu çeşit köpeklere ruhsat vermiştir. Eğer biz buna rağmen yıkamayı emredersek dinin verdiği ruhsata mukarefet etmiş oluruz. Yani biz din bize bunları beslemeyi ne yapmış? Caiz görmüş. E biz beslemeyle beraber hala kaplarının yıkanmasını söylersek ne yapmış oluruz? Bu ruhsata, Allah'ın verdiği bu ruhsata, bu izne mukarefet Etmiş oluruz. O yüzden köpeğin kabı yıkanmaz. Ama yıkanmaz dedik ama sadece bu saydığımız kısımlara hastır diyorlar. <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlara ruhsat vermiştir. Ruhsatın gerektirdiği de bu kapların yedi kere yıkanmamasıdır diyorlar. Tamam. Allahu alem tabi. Allahu alem. Evet. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Hadisin yine başına döndüğümüzde. İzâ şerîbel kelbu fî inâ'i ahadikum. Köpek sizden birisinin Kabını yedi kere şey kabını yalarsa yedi kere ne yapsın? Yıkasın. Sizden birinizin diyor. Dikkat et. Şimdi benim sizden birinizin kabı kime nispet ediyor? Köpeğin yaladığı kim, kabı kime nispet ediyor? Kab benimse kabın sahibine nispet ediyor. Değil mi? O zaman peki o kab kabın sahibinin dilde şey kabın sahibi dilde başkası o kabı yıkamayacak mı? Yani ben gittim, bir kaptan abdest almak istiyorum. Kapta benim arkadaşımın kabı. Sahibi benim arkadaşım, ben değilim. Ben onu yıkayacak mıyım, yıkamayacak mıyım? Yıkayacağız değil mi? Ama Nebis Aleyhisselam demiyor. Başkasının kabından da köpek yalarsa. Ne diyor? Sizden birinizin kabından. Yani sahibine nispet ediyor kabı. Ne diyoruz burada ahiler Bu lafızdan murat mutlaktır, ıtlaktır. Yani mutlağı üzerine alırız biz. Yani ne demek? Senin mülkün veya değil. Yani başkasının kabı olursa da sen yedi kere yıkayacaksın. Neden? Çünkü sizden birinizin lafsı, sizden birinizin diyor ya. Bu lafsı alimler fıkıh usulünde bunun yeri vardır. La mefume lehu. Bunun herhangi bir itibar alınacak bir manası yoktur bunun. Ne manada itibar alınacak manası yoktur? Yani o sizin bildiğiniz gibi sizden birinizin yani illa sen o kabın sahibi olacaksın. O manada bir manası yoktur. O yüzden Fi inâ ahadikum lafsındaki bu şeyi biz anladığımız şekilde yani sahibi olursanız çünkü sizin kabınız diyor Neblis Hüseyin. Sahibi olursanız yıkayın ama başkasının kabından yalarsa sen de gidip o kaptan abdest alırsan yıkamana gerek yok demek değildir. Bu lâ mefhûme lehu olayı çoktur Kur'an ve sünnette. Mesela ne diyor Allah Azze ve Celle? Nisa suresi. Sizin anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, teyzeleriniz, hallarınız Eşleriniz vesaire sayıyor haram olanları. Bir de ne? Evlerinizde bulunan ne? Kızlarınız, yani üvey kızlarınız, eşlerinizin kızları haram kılınmıştır diyor. Doğru mu? Evlerinizde bulunan. Şimdi benim üvey kızım benim evimde evimde bulunmuyorsa, üst kattaki bir evde bulunuyorsa, yandaki mahallede bulunuyorsa, ben bu kıza, bu kız bana haram mı helal mi? Haram. Ama Allah evlerinizde bulunan diyor. Ben diyebilir miyim? Ya bu benim evimde değil. Üst katta veya aşağıda veya başka mahallede veya başka şehirde. Diyebilir miyim? Ne diyoruz buna? Evleriniz kısmına ne diyoruz? Evlerinizde bulunan kısmına ne diyoruz? La lehu. Yani itibar almayız o. Yok, genel Genelde öyle olduğu için Allah azze ve celle ona, e, ona söylüyor. Yani neden? Muharracın mehracar galip demektir bu. Ne demek? Yani galiben üvey kızlar nerede bulunur? Senin evinde bulunur. Kap galiben kimin olur? Senin olur. O yüzden galip üzerine konuşmuştur Nebis-i Seyyidim. Allah da bunu ayette belirtmiştir. Çok var mesela Allah Kur'an'da ne diyor yine? Faizi kat kat yemeyin. Diyebilir miyiz? Kat kat yemem. Az yerim. Kat katın mefhumu la mefume lehum lehumu. Yiveyam. Şöyle diyelim. Muharracun mekracel galip. Galip olan şey üzerine konuşmuştur Nebis-i Seyyidim. Tamam. O yüzden başkasının kabı veya senin kabın çok şey değil. Ama bunları yakalayın. Bunlar çünkü usulü mevzular. Tamam. Bunları anlarsanız, fıkh ederseniz birçok hem akide de hem e, fıkıhta birçok işgali çözersiniz. Tamam Evet. Yine Nebi s.a.v. ne buyuruyordu? Fel yağsilhu seb'an. Yedi kere yıkasın. Şimdi yedi kere yıkasın lafzında arkadaşlar yedi kere yıkasın lafzında iki görüş var. Alimler iki görüş belirtiyorlar bu lafız hakkında. Yedi kere fel silhu <Sessizlik> onu yıkasın. Onu yıkanın lafzı hakkında alimler iki görüş belirtiyorlar. Birinci görüşe göre köpeğin kabı yedi kere yıkanır, sekizincisi toprak olmak üzere. Bu kimin görüşü? Hanifilerin, Şafilerin ve Hanbelilerin görüşü. Yedi kere ne? Yıkanması. Yani bu kabın yıkanması nedir? Vaciptir. Tamam. İkinci görüşe göre bu kabın yıkanması nedir? Vacip. Değildir. Şimdi dört mezhep de bu kabın yıkanmasını söylüyor mu? Söylüyor. Ancak bu dört mezhep arasında ihtilaf ediyor. Üç mezhebe göre, yani Hanbelilere, Şafilere ve Hanifilere göre bu kab yıkanır, yıkanması vaciptir. Malikiler de diyor ki yıkanır ama yıkanması vacip değildir, müstehaptır. Tamam, aralarındaki ihtilaf bu. Yani yıkamasan da olur. Ancak Allahu Alem raci olan görüş, bu üç mezhebin görüşüdür. Neden? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Onu yıkasın. Emir de ne ifade eder arkadaşlar? Vücubiyet ifade eder. Allah ve Resulü bir şey emrederse ve o emri yumuşatacak başka bir nas olmadığı müddetçe başka bir delil olmadığı müddetçe elimizde ne yaparız biz onu? Vacip olduğuna ne yaparız? Hükmederiz, hamlederiz. Neden? Çünkü Allah Kur'an'da ne diyor? Resul size ne verdiyse onu alın emrediyor. Demek ki Resulün aslen emrettiği şey neymiş? vacip. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden bir şey size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiğince yapın. Neh yettiğim zaman ondan kaçının. Demek ki Allah ve Resulü bir şey emrederse bunu aslardan aldığımız kaydı Allah ve Resulü bir şey emrederse ve o emri yumuşatacak başka bir delil yoksa elimizde o zaman nedir? Vacipliğe emrederiz. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah bir şey emretti. Sonra o emri yumuşatacak yani yapmasan da olur izlenimini verecek. Başka biri nasıl olursa elimizde ne olur? O emir vacip olmaktan çıkar, müstehaplığa döner. Şimdi Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem yedi kere yıkansın lafzı. Yıkasın lafzı. Emir mi Nebi Sallallahu aleyhi ve sellemin bu lafzı? Emir. O yüzden diyoruz nedir raci olan? Yedi kere yıkanmasıdır. Tamam mı? Evet. Tabii sonra yine bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? İhtilaf ediyorlar. Tamam köpek yıkanır. Ancak bu pis olduğundan dolayı mı... Şimdi bak köpek yıkanır. Kime göre? Hangi mezhebe göre? Hepsine, Hepsine göre. Dört, gö dört mezhebede göre yıkanır. Peki bunların arasında ihtilaf ettiği nokta ne? Vaciben mi yıkanır? Vacip olduğu için mi yıkanır? Yani yıkamasan günah girer misin vesaire Vacip olduğu için mi yıkanır? Yoksa müstahap olduğu için mi? Üç mezhep vacip olduğu için. Malikiler müstahap olduğu için. Ne tercih ettik? Cumhur'un görüşünü vacip olduğu için. Tamam buraya kadar anladık. Sonra yine bunlar ihtilaf ediyorlar. Tamam bu köpek yıkanır. Bunda anlaştık. Ancak bu pis olduğundan dolayı mı yıkanır? Yoksa taabudi olduğundan dolayı mı yıkanır? Yani pis değildir bu. Ama Allah bize emretmiştir bunun yıkanmasını. Aynı mesele abdest olayı gibi. Şimdi biz abdest alırken pis olduğumuz için mi yıkanıyoruz? Abdest uzuvlarımızı yıkıyoruz? Yok. Allah emrettiği için. Buna ne diyoruz biz? Manasını bilmiyoruz. Ne diyoruz buna? Taabudi diyoruz. Yani Allah bunu ibadet olarak bize ne? emretmiştir. Şimdi bunun sebebini bilmiyoruz. Mesela biz rüküye eğilirken ne diyoruz? Allah-u Ekber. Secdeye giderken allah Akber. Ekber. Kalkarken Allah-u Ekber. Namaza ilk başlarken allah Akber. Ekber. Niye bir tek rüküden sonra Semihallahü lümen hamide? Ta'abudi. Bilmiyoruz sebebini. Tamam. Ta'abudi'yi anladık genel olarak. Şimdi bunlar o zaman ihtilaf ediyorlar. Üç mezhep. Diyor ki Şafiler, Hanbeliler ve Hanefiler. Diyorlar ki bu köpek Pis olduğu için yıkanır. Malikiler de diyor ki hayır. Bu köpeğin aslı pis değildir. Bize din bunu yıkanmayı söylemiştir. Din bu kabın yıkanmasından bahsetmiştir. Ama pis olduğu için değil. Neden? Emrettiği için sebebini bilmiyoruz. Bize emrediyor. Yani diğer bir ismi ne bunun? Ta'abudi olduğu için. Tamam Peki cumhur neyi delil getiriyor? Cumhur bizim bu zikrettiğimiz hadisi getiriyorlar. Diyorlar ki, Nebi Sosrem ne buyurdu? Fel onu yıkasın. Aslen ne yıkanır? Pis olan. Pis olan bir şey yıkanır. Biz de bu aslı alıyoruz, o yüzden yıkıyoruz. Yine Müslim'deki rivayet, Tuhuru ina ahadi iza velagfi hilkelbu en yagsilhu sebain. Sizden birisinin, bakın bu Müslim'deki bu rivayet şu lafızla gelmiştir, bu lafız önemli. Sizden birisinin kabının temizliği köpek onu yaladığında yedi kere yıkamasıdır. Ne diyor? Temizliği. Yani neymiş o zaman? Pismiş. pismiş. pismiş. Anladık mı bu duhuru Tuhuru inâ'i iza izâ velağafîhil kelbu en yâhsilehu seben Sizden birisinin birisinin kabını köpek yalarsa o kabın temizliği onu yedi kere yıkamasıdır. Nebis Sallallâh'ın temizliği demesi o kabın köpek yaladığında pis olduğunu gösterir diyorlar. Cumhur bunları delil getiriyorlar. Diyorlar ki hadiste tuhur dedi, temizlik dedi. Bu da temizlik neyi gösterir? Pis olduğunu. Köpeğin salyasının necis olduğu ortaya çıkıyor. Salyası ile. Diyorlar ki salyası da bedeninden nedir arkadaşlar? Bir parçasıdır. Bedeni nedir köpeğin? Asıl. Salyası nedir? Feridir. Yani bir parçasıdır. Ferinin pis olması, aslının pis olmasını hayli hayli gerektirir. O yüzden diyorlar ki buradan ne çıkar diyorlar? Köpeğin tamamının pis olduğu. Marikiler ise köpeğinin bizzat zatının temiz olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Köpek zaten temizdir. Diyorlar ki neden? Çünkü el aslu fil eşya el ibaha. Eşyada asl olan nedir? Mübah olmasıdır. Anca bize ne mübah olur? Temiz şeyler mübah olur. Tamam mı? Diyorlar ki köpeğin pis olduğuna delil lazım. Delil de yok diyorlar elimizde. Nebisa sen yıkasın diyor ama pis olduğundan dolayı demiyor. Biz ona cevap verdik ne dedik? Hadiste onu yedi kere yıkasın diyor. Aslen ne yıkanması emredilir dinde? pis olan bir şeyin yıkanması emredilir. Bu bir. Ki bunda biraz zayıflık var Cumhur'un verdiği bu delilde. Çünkü sizden birisi uykudan kalktığı zaman da elini üç defa yıkasın diyor. Ama raci olan görüş uykudan kalkan eli pis değildir. Şimdi burada bir işgal var ama Cumhur'un diğer delili daha güçlü. Nedir o? Sizden birisinin kabının temizliği. Temizliği lafını kullanıyor. Malikler öyle yaklaşıyor. Tam cumhur'a böyle diye veriyorlar ve daha birçok delil getiriyorlar. Mesela bunlardan biri de Buhar'daki köpeklerin mescide girdikleri, içerisinde dolaştıkları ve mescide işedikleri var rivayet. Bu temiz ee, temiz olduğuna delalet eder diyorlar malikler. Buhar'daki hadis. Temiz olduğuna delalet eder. Pis olsaydı diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescide köpeklerin girmesini Men ederdi. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu pislikten asla razı olmaz. Aynı Bedevi hadisi gibi bir gün geliyor meşidin bir köşesine pisliyor idrarını yapıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Subbu ala bevlil arabi zenuban mimma. Arabinin bevline bir kova su dökün. Ama köpeklerin gezmesi, işemesine böyle bir şey yok elimizde. Eğer köpek pis olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bundan razı olmazdı. Aynı o Arabinin idrarından razı olmadığı gibi. Mescidi pislemesinden, pisletmesinden razı olmadığı gibi. O yüzden diyorlar ki marikiler, bu kadardaki bu hadis gösteriyor ki köpek nedir? Zati olarak pis nedir? Pis değildir. Pis olmadığına delalet eder. Yine onlar e, ne diyorlar? Bizim elimizde ayet de var diyorlar. Demin okuduğumuz Maide suresi. Onların sizin için tuttuklarından yiyin diyor. Köpek pis olsaydı tuttuğunu biz nasıl yiyebilirdik? av hayvanlarının. Değil mi? Sen vuruyorsun köpek gidiyor kuşu ne yapıyor getiriyor sana getiriyor ağzıyla getiriyor sana. Sen ama buna buna rağmen Allah ne diyor? Onların sizin için tuttuklarından yiyin diyor. O köpeklerin sizin için tuttuklarından yiyin. Bu da temiz olduğunu gösterir diyorlar. O köpeğin temiz olduğunu gösterir diyorlar. Neydi ayet? Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Köpek pis olsaydı köpeklerin tuttuğu yemek, tuttuğunu yemek caiz olur muydu? Olmazdı. Şimdi iki tarafın görüşü bu Malikilerle Cumhur'un Delilleri de bunlar Peki raci olan Allah-u Alem raci olan göre Cumhur'un görüşü Yine pis olduğu yöndedir Çünkü bakın Malikilerin getirdiği ayete cevap olarak Cumhur diyor ki Şimdi Allah Azze ve Celle Bizim elimizde şimdi pis olduğuna nas var mı? Pis olduğuna nas var mı elimizde? Var Neydi o? Kim söyleyecek? Tuhur-u ahadikum. Sizden birisinin kabının temizliği. Demek ki pismiş kat, doğru mu? Peki, pis olduğu halde Allah Azze ve Celle köpeğin tuttuklarından yiyin diyor, doğru mu? O zaman ruhsat verdiğini anlıyoruz biz. Yani buna özel bir izin verdiğini anlıyoruz. Buna ne denir? Ruhsat. Çünkü bunların avladığını yemek ruhsat olarak gelmiştir. Ruhsat vecihi ile gelen bir şey aslende aynı olmasını gerektirmez bir şey ruhsatından dolayı ruhsat verildiğinden dolayı izin verilmesi o şeyin bizzat aslının da o hükümde olduğunu göstermez. Anlatabiliyor muyum? Mesela al, meyte pis değil mi? Ölü eti pis değil mi? Peki Allah ruhsat vermiş midir mecbur kaldığın zaman yemek? Şimdi mecbur kaldığın zaman yemene ruhsat verdiği için Allah diyebilir misin? Aslı temizdir, aslı helaldir. O zaman demek ki ruhsatla asıl birbirine muhalefet eder. Yani ruhsat Aslın hükmünü alması şartiyet alması diye bir şartiyet söz konusu değildir. Bunların getirdikleri ayette verilecek cevap budur. Tamam Peki hadisten yaptıkları sizlere gelince neydi hadis? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında köpekler işte meside girerlerdi, işerlerdi, giderlerdi, gelirlerdi. Buna ses çıkarmazlardı. Ne sahabeler neden Ebissası? Şimdi buna alimler iki yönlü cevap veriyorlar. İlk yönlü cevaba girmeyeceğiz çünkü zayıf bir cevap. Cumhur iki yönlü cevap veriyor. İlk yönlü cevap zayıf. Ee, ikinci cevap olarak diyorlar ki, ikinci cevap olarak ki bu güçlü İbn-i Hacer'de Fethülbahir'de bunu tercih ediyor zaten bu cevabı. Diyor ki ilk zamanlar köpekler mescide girerlerdi çıkarlardı. Sonradan Neb-i Sallallahu aleyhi ve sellem bunu nehyetti. Yani biraz Nesli yoluna gidiyorlar. Nehyetti. Neden? Çünkü i̇bn Ömer'den sayı olarak sabit olmuştur ki i̇bn Ömer mescitte uyduğundan bahsediyor. Uyduğundan bahsediyor. Ve köpeklerin girip çıktıklarından bahsediyor. Sonra belirtiyor ki i̇bn Ömer Nebi sasara mescide kapının konulmasını, temizlenmesini ve mescid, içine, mescid için güzel muamele yap, yapılmasını emretti. Biz buradan ne anlıyoruz? Bu gösteriyor ki köpeklerin girip çıkması ilk zamanlara neydi? İlk zamanlara aitti. Sonradan bu melondu. O yüzden raci olan görüş, allah Alem burada cumhurun görüşüdür. Yani ne? Köpek zatı itibariyle nedir arkadaşlar? Pistir. Şimdi soru gelebilir. Eğer cumhura göre de bakın. Cumhur'a göre de bu kaplar yıkanacaksa Malikilere göre de yıkanacaksa Ha Malikilere göre Pis olmuş olmamış veya Cumhur'a göre Pis olmuş olmamış ne fark eder? Diye Yıkanacaksa Sonuç olarak yıkanacaksa Ha köpek pis olduğundan dolayı Yıkanmış Cumhur'a göre Ha da Malikilere göre taabudi olduğundan dolayı Yıkanmış ne faydası var? Çok faydası var. Neden? Çünkü bunun Sonunda neler takip olunca Arkadaşlar şu Pis şeyi satmak haram mıdır? Haram. Haramdır. Anlatabiliyor muyum? Köpek pisse o zaman neye hükmedilir? Haram olduğunu hükmedilir. İki. Köpek pisse eğer ve köpeğin üzerinde bir ıslaklık varsa ve sana değse, o ıslaklık, o teri her neyse senin elbisene bulaşırsa pis olur, pis olur mu elbise? Olur. Malikilere göre olmaz. Yani hanbelilere göre sen o elbiseyle namaz kılamazsın, o elbiseyi değiştirmen lazım veya temizlemen lazım. Malikilere göre çünkü malikiler ne dedi? Pis değildir. Ta olduğundan dolayı yıkanıyor. Malikilere göre ne? O elbise Temiz. temizdir. O elbiseyle namaz sahiptir. İhtilafın semeresi budur işte arkadaşlar. Anladın mı? İhtilafın semeresi budur. <gülüyor> evet. Yine Nabi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyordu arkadaşlar? Fel yagsil husaban. Yedi kere yıkasın. Şimdi ulümlerin iki görüşü var. Bir, yedi kere yıkanması vaciptir. Şimdi arkadaşlar toparlıyoruz. Dört mezhebe göre de yıkanması nedir? Yıkanır köpeğin kabı. Ama üç mezhebe göre vücuben yıkanır. Malikilere göre müstahap olduğu yıkanır. Buraları anlattık. Şimdi yedi kere yıkansın. Biz cumhur ulema yani bütün dört mezhep yıkanması lazım görüşünü söylerken biz sayı belirttik mi? Dört mezhebe göre de Yedi kere yıkanması gerekir şeklinde belirtmedik. İşte sayıda ihtilaf ediyorlar bunlar. Sayıda ihtilaf ediyorlar. Birinci görüş yedi kere yıkanması gerekir. Bu kimin görüşü? Cumhur gün görüşü. Maliki, Şafi ve Hanbellilerin görüşü. Yedi kere yıkanır. İkinci görüş, kimin görüşü arkadaşlar? Hanifilerin görüşü. Bunlar da diyorlar ki hayır üç kere yıkanır. Köpeğin yaladığı kap üç kere yıkanır. Şimdi cumhur ulema bu nas'ın zahirini hüccet olarak getiriyorlar arkadaşlar. Bizim elimizdeki hadis. Neydi o hadis? Köpeğin kabını, yedi kere yaladığı kabı yedi kere yıkanın. Hadiste ne, ne lafı laf geçiyor? Rakam olarak kaç geçiyor? Yedi geçiyor. O zaman ne diyorlar? Biz bu lafsın zahirini alıyoruz cumhur-i ulema. O yüzden diyoruz ki yedi kere yıkanır. Hanifiler ise, şimdi ne i Asallam emretti mi yedi kere yıkayın diye. Emri ne ifade eder arkadaşlar? Vücub. Vücub ifade eder, vacibiyet. O yüzden diyorlar ki yedi kere yıkanması gerekir. Hanifiler ne diyorlar? Diyorlar ki hayır. Üç kere yıkanır. Neden? Ebu Hureyre hadisinden dolayı. Nebis Hasan diyor ki İza وَلَغَ الْكَلْبُ ف۪ي اِنَاءَ ya فَلْيَغْسِلْهُ فَلْيَغْسِلْهُ فَلَاسَ Köpek sizden birisinin kabını yalarsa bu kabı üç defa yıkasın. Bu hadisi delil getiriyorlar. Tamam. Anladık burayı bu Hanifilerin sünnetten delili, yani Resulullah'ın fiilinden delili, sözünden delili. Bir de eserden delilleri var, yani sahabenin fiilinden delilleri var Hanifilerin. Diyorlar ki Ebu Hureyre radıyallahu an dikkat edin arkadaşlar burası çok önemli. Diyorlar ki Ebu Hureyre radıyallahu an bu kabın üç kere yıkanması fetvasını vermiştir. Değil mi? Eserden delilleri var dedik. Ne diyor Ebu Hureyre? Bu kabın üç kere yıkanması fetvasını veriyor Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'den bu fetva rivayet ediliyor. Peki kim Ebu Hureyre arkadaşlar? Yedi kere yıkanması gerektiğini söyleyen hadisin ravisi aynı zamanda. Ebu Hureyre Nebi Saselem'in şu sözünü rivayet ediyor. Ne? Sizden birisinin kabını köpek yalarsa yedi kere yıkansın. Bu hadisi rivayet ettiği halde Ebu Hureyre üç kere yıkanması fetvasını veriyor başka yerde. Ne diyorlar Hanifiler? usuldeki bu çok büyük bir tartışmadır. Kaydı olarak diyorlar ki eğer ravi bir hadisi rivayet ederse sonra o hadisi muhalefine bir fetva verirse yani umumunu haslaştıracak, mutlakını mukayyetleştirecek bir fetva verirse ve on aslın zahirine muhalefet eden bir fetva verirse o zaman ne olur? Bu on aslın tefsiri sayılır. Yani bunu rivayet eden yedi kere yıkanmasını rivayet eden kim? Ebu Hureyre. Üç kere yıkanması fetvasını veren kim? Ebu Hureyre. Rivayet ettiği yedi kere lafzına muhalefet ediyor ya Ebu Hureyre'nin kendisi. Diyorlar ki bu o yedi kere yıkanma hadisini tefsir etmiş olur. Ebu Hureyre'nin o üç sözü o yedi şeyini tefsir etmiş olur. Yani yedi kere de yıkayabilirsin ama vacip olan üçtür gibi tefsir etmiş oluyor. Anladın mı? O zaman kaydeyi toparlıyoruz. Hanifilerin usul fıkhında, Hanifilerin mutahhirlerinin usul fıkhında, eğer sahabe bir söz, bir hadis Resulullah'tan belirtirse ve o hadisin muhalifine, zahirine ters bir fetva verirse, umumunu haslaştıran, mutlakını mukayetleştiren vesaire fetvalar verirse, o sahabenin o verdiği fetva, rivayet ettiği o hadisi tefsir etmiş olur. O yüzden diyorlar ki, Ebu Hureyre'den hiç düşünülebilir mi yedi kere, Resulullah'tan rivayet ediyor, sonra geliyor 3 fetvasını veriyor. Demek ki Ebu Hureyre hadisi rivayet eden Ravi olduğu için o yedi kere yıkan hadisini rivayet eden olduğu için o hadise en iyi, en iyi anlayacak da bizzat kendisidir. O yüzden diyorlar ki Allahu alem e, Ebu Hureyre'nin bu lafsını Resulullah'tan yaptığı o hadise hamletmek ve böylece toparlamak gerekir. Nedir toparladığımız zaman köpek yedi kere yıkayabilirsin. Ancak vacip olan nedir üç kere. Yine Hanefiler, o zaman kaç delil söyledik şu ana kadar? İki, bir Resulullah'ın kendi sözü, sizden birisinin kabını köpek yalarsa üç kere yıkasın hadisini getiriyorlar. İki, eserden delil getiriyorlar Ebu Hureyre'nin bizzat kendi sözünü. Ki Ebu Hureyre yedi kere yıkanma hadisini rivayet edendir. Bir de şunu delil getiriyorlar, aslı delil getiriyorlar. Diyorlar ki aslen necaset üç kere yıkanır. Bu asıldır necaseti yıkamada. Neden? Mesela sizden birisi, iza istiğciz ahpadukum innamhi, fal en yudxil huma fil ina. Sizden birisi uykudan uyandığı zaman elini üç defa yıkasın. Bak 3 üç, üçten bahsediyor. Yine diyorlar ki mesela üç taş kullanıyorsun gibi. Yani ne diyorlar demek ki necasette asıl olan neymiş? Üç defa yıkanmasıymış. O yüzden köpek de madem necis biz asla alırız diyorlar. Peki racih olan, Allahu alem racih yine cumhurun görüştür, yedi kere yıkanır. Neden? Şimdi Hanifilerin deliline gelince Hanifiler neyi delil getiriyorlardı? Nebi Saselem اِذَا <gülüyor> وَلَغَ الْكَلْبُ ف۪ي اِنَاهِ اَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلِهُ سَلَاسَ مَرَّاتٍ Sizden birisinin kabını köpek yalarsa onu üç kere yıkasın. Diyoruz ki bu Allahu alem bu hadis Dar-ı Kutni'de mağlul bir hadis. İlleti de Abdülmelik İbni Ebi Süleyman Atadan o da Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Ebu Hureyre'nin bakın arkadaşlar senede bu şekilde Ebu Hureyre'nin eshabının hepsi Ebu Hureyre'nin eshabının hepsi yedi kere yıkanması hadisini hadisinin rivayetinde ittifak etmişlerdir. Ebu Hureyre'den rivayet edilen. Hepsi ne yapmışlardır? İttifak edilmiştir. Ancak Melik İbni Ebi Süleyman üç kere lafzında infirat etmiştir. Yani Ebu Hureyre'den geliyor bu lafızlar bir sürü eshabı yedi kere lafzını kullanıyor. Ebi Süleyman neyi? Abdülmelik neyi rivayet ediyor? Üç kere. Bütün bunlara muhalefet ediyor. Ve muhalefet ettikleri kişi kendisinden daha sika. Ne kalıyor burada? İnfirat ediyor. şaz kalıyor. Anladık mı arkadaşlar? O yüzden diyoruz ki Allahu Alem bu nedir? Bu hadis hüccet değil. Eser Eserle getirdikleri delillere gelince neydi o eser? Ebu Hureyre üç kere yıkanması fetvasını veriyor. Bu hüccete gelince yani Ebu Hureyre'nin fetvasıyla hüccetlerine gelince Tabii bu çok usulü ağır bir mevzu. Bunu öncelikle bilelim. Yani sahabenin e, rivayet ettiği malın fetvası malın. Ya benim kendimde bu konuda e, nefsinde işgal var ama usulcülerin, mutahhir usulcülerin cumhuruna göre ki bunlar Hambele, Şafii ve Malik'i, bunların usulcülerin mutahhirleri. İşte mutahhirleri olduğu için zaten işgal var burada. Ala bunlar diyorlar ki hayır, usulen böyle değildir. Yani bir sahabe veya bir ravi bir şey rivayet ederse ve o rivayet ettiği şeye ters bir fetva verirse fetvası alınmaz rivayet ettiği şey alınır. Çünkü rivayet ettiği şey ne Sallallahu Aleyhi Vellem'in sözüdür. Ebru kendi fetvasının sözüdür. Hanifler diyor ki ama ravi kendi rivayet ettiğini daha iyi bilir. Bunlar ne diyor? Hayır. Bu şartiyet söz konusu değil. Ravi hata etmiş olabilir. Mesela unutmuş olabilir o rivayeti. Başka fetva vermiş olabilir. Yanlış anlamış olabilir. Bu mümkündür. Bizi ilgilendiren ne Sallallahu Aleyhi bizzat sözüdür. O nebi sasellemin sözünü rivayet edenin, edenin ne anladığı değildir diyorlar. Anladık? Yani nedir usuldeki bu lafız? Ennel ibrete bir mehrawar ravi la bir mefta. İbret alınacak olan, ölçü alınacak olan nedir? Ravi'nin rivayet ettiğidir, Ravi'nin verdiği fetva değildir. Usuldeki kayde budur arkadaşlar. O yüzden diyorlar ki Ebu Hureyre farklı fetva verse. Anlıyor musunuz? biz ilgilendiren nevi Aleyhisselam'ın lafzıdır. Ancak bu mutakhirlerin getirdiği bu usul mutlak üzerine alınır mı? Bu biraz işgal yani. Nasıl sahabenin yani? Ala kulli hal işgal neyse. Evet. Hatta bu usulden dolayı hanefilerle Cumhur arasında birçok mevzuda ihtilaf olmuştur arkadaşlar. Bu usulden dolayı. Yani sahabe bir ravi bir şey rivayet ederse ve ona farklı fetva verirse ne yapılır? Hanefilere göre e, o ravinin verdiği fetva alınır ya. Cumhur'a göre. Hayır. Hadis'in bizzat sözü alınır. Mesela ne gibi? İslam'dan irtidad eden bir kadın. Nebisa Selem ne diyor? Men beddele dinehu fektulu. Hadiste ne diyor Nebisa Selem? Kim dinini değiştirirse öldürün. Kim sözün içine kim giriyor arkadaşlar? Erkekler de giriyor. Kadınlar da giriyor. Doğru mu? Mükellef olmayanlar girmiyor. Onda istisna var hadiste. Ama hadis umum mu? Umum. Doğru mu? O zaman cumhur ulemaya göre nedir biliyor musun arkadaşlar? Cumhur ulemaya göre bir kadın veya bir erkek dininden irtidad ederse öldürülür. Bu hadise göre. Ama hanefilere göre bir kadın dininden irtidad ederse öldürülmez. Neden biliyor musunuz? Yani bir kısım fukaha bu fetvayı vermiştir. Neden? Çünkü işte az önce söylediğimiz usulden dolayı. Ravinin fetvası mı alınır yoksa Rivayet ettiği mi alınır, yoksa fetvası mı alınır? Şimdi bu kim e, dinini değiştirirse onu öldürün hadisi kimin hadisidir? i̇bn Abbas'ın. Ama i̇bn Abbas'ın bizzat kendisinden kadın hariç fetvası vardır. Kadın dininden dönerse öldürülmez. Mürted olursa İslam'dan yurttağı ederse öldürülmez. O yüzden bir grup fukaha Hanifilerden bunu vermişlerdir bu fetvayı bu usulü tartışmadan dolayı demişlerdi ki İbn Abbas bu hadisi rivayet etmiştir kim dinini değiştirirse öldürün bunun içinde kadın da erkek de giriyor ama aynı İbn Abbas başka fetvayı vermiştir demek ki İbn Abbas'ın anladığı bu hadisten kadınlar girmiyor eğer böyle olmasaydı İbn Abbas bu rivayet ettiği fetvayı bile bile ters düşmezdi şeklinde bu türlü ağır bir mevzudur bu anlıyor musun? O yüzden ee... Bu tartışma uzun bir tartışma. Ama allah Alem diyoruz ki bu konuda görüş, raci olan görüş ne? Cumhur'un görüşüdür. Peki akli istidlallerine gelince hanefilerin yani akli yaklaşımlarına tabir sahilse akli derken, yani ne diyorlardı onlar? Necaset aslen ne kadar yıkanır? Üç kere yıkanır. Tamam. Buna delil olarak diyoruz ki, yine bu usulde kaydedir. <Sessizlik> <Sessizlik> Ennehu la en me'ennas. Nas'ın bulunduğu yerde içtihat olmaz asıl. Diyelim ki asıl üç kereyi kanmak olsun. O tartışmalı da zaten. Ha diyelim aslının üç kere yıkanmasını. Bizim elimizde nas var mı bu aslın dışına çıkan? Var. Nas'ın bulunduğu yerde içtihat yoktur. Tamam? Şimdi müellif rahimeullah ne de deyip dönelim metne. Aynı yere Köpek ve domuzun necaseti ilki toprakla olmak üzere yedi kere yıkanır. Köpek ve domuzun necaseti ilki toprakla olmak üzere yedi kere yıkanır. Şimdi ne dedik? Müellif rahimeullah ne yaptı arkadaşlar? Domuzu da köpeğe ilhak etti. Şimdi bunda iki görüş var. Birinci görüş domuz da köpek gibidir. Yedi kere yıkanır. Bu kimin görüşü arkadaşlar? Şafirlerin ve Hanbelilerden bir tayfenin görüşü ki zaten bizim okuduğumuz elimizde Hanbelinin metni. Bunlara göre domuz da neden? Çünkü Allah Azze ve Celle domuzun pis olduğunu özel olarak Kur'an'da ne yapmıştır? Belirtmiştir. Domuz daha ağırdır. Domuz hakkında rivayetler daha fazladır vesaire. Yani bu en az köpek kadar ağırdır. O yüzden biz bunu köpeğe de ilhak ediyoruz demişlerdir. Maliki ve Hanifiler ise hayır. Kö köpeğe ilhak etmezler demişlerdir ki hayır. Nebi sosellem zamanında domuz bulunduğu halde domuz bulunduğu halde Nebi sosellem bu hükmü köpeğe hasretmiştir. O yüzden domuz buna girmez. Yani domuz bir kaptan yıkarsa, anlamıyorum. Bu kap pis, pisletirse bu kabı bu şekilde ne, yap, ne yaparız? Bir kere yıkarız. Normal yıkarız demişlerdir. Bu şekilde ihtilaf etmişlerdir. Görüş ihtilaflı. Allahu alem. Ve sallallahu aleyhi ve sellem baraka Muhammed ve Ali sallallahu aleyhi